94.9 Açık Radyo'da Bilgi Canlı Hukuku programına hoş geldiniz. Umarım bayram tatiliniz çok iyi geçmiştir. Hepinize iyi haftalar. İyi haftalar sevgili dinleyenler. Bugün e, konuğumuz yok çünkü geçen hafta e, telefonla canlı bağlantı kurup Sayın Avukat Fikret İlkiz'den tutuklama ve gözaltı hukukunu sormuştuk. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği gerekçesinde yayınladığı tutukluluk süresiyle ilgili düzenlemeyi ayrıntılı olarak anlatmıştı. Hemen araya gireyim bir de benim de o kadar hani kelime olarak bildiğim ama hukuksal yeri açısından bilmediğim yakalama kavramını öğrendik. <Gülüyor> Bunu söylüyorum merak edenler varsa belki internet üzerindeki sayfamızdan dönüp dinlemek isteyenler olabilir daha sonra. Şimdi Murat'cığım ben aslında ben sana soru sormak istiyorum. Emnuniyetle. Bilgi güvenlikçisi kimliğin ne? Eskiden olduğu gibi şimdi rollerimiz yine geçmişe döndü. Harika. Seni bugün program konuğu ilan ettim. Açık radyo dinleyenleri adına da sana bazı sorular soracağım. Sevgili dinleyenler ceza muhakemesi kanununun 134. maddesinde... Bu gözaltına alınma ve tutuklama sürecinde bir aşama var. O da şu, bilgisayarlara, bilgisayar programlarına, zaten maddenin başlığı da bu, bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma. Şimdi bu konuda ülkemizde ciddi sorunlar olduğunu hepiniz biliyorsunuz yani bu içerik sonradan eklendi meselesi var haksız yere delil oluşturuldu iddiaları var ee, baş bir düzenleme bu uygulamada hı hı. aslında buradaki düzenleme belki o kadar fena değil ama uygulamada sorunlar çıkıyor sevgili Murat Lostar'a ben şunu sormak istiyorum ee, bir kere her şeyden evvel eee Herhangi bir eylemin şüphelisi olunsa da olunmasa da böyle bir ihtimal asla söz konusu olunmasa dahi. Olmasa dahi. Ee, günümüzde hemen hemen bütün herkes e, bilgisayarla ilişki içinde herkesin dijital verileri var. Evinde ya da ofisinde hatta her ikisinde birden. Ee, bu maddeyi sen Bilgi Üniversitesi'ndeki adli bilişim derslerinizde Sıkça kullanmıştın önüne koyuyorum Teşekkür ederim ee, Sevgili dinleyenlerimizle Şimdi lütfen e, Paylaşalım yani Her şeyden evvel bizler e, Dijital verilerimize nasıl Sahip çıkmalıyız ki Sonradan e, Başımız ağrımasın Memnuniyetle şimdi e, Önce hani herhangi bir şekilde e, Senin de söylediğin Yerden yola çıkalım yani biz suç işlenset de işlenmesi de böyle bir ihtimal olmasa bile, dijital verilerimize sahip çıkma konusuna dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Çünkü her şey bir yana dijital verilerimizi sakladığımız yerler bozulabiliyor, silinebiliyor, virüs girebiliyor, hırsız giriyor, hırsız giriyor makineni giriyor. götürüyor. Bir sürü şey olabilir ve dolayısıyla hani başka şeylerin yanı sıra dijital verilerimiz gidiyor. Hatta hani ben bunu hiç dijitalden önce bir şeyle e, seferde yaşamak durumunda kaldım e, Yıllar önce Yani daha işte çocukken e, Bir hırsız arabamız Arabadaki radyo teybi çalmıştı hı hı. Ama radyo teybin gitmesinden Daha çok içinde giden kasetin tabii, <gülüyor> Hakkında tabii. üzüldüğümü hatırlıyorum İşte o da bir dijital veri aslında Evet o zamanki dijital Değil değildi Ama veriydi Aha, orası kesin Neyse yani, yani. Evet. E, Şimdi e, Dolayısıyla hani İlk bilmemiz gereken şey e, malımıza nasıl sahip malımıza sahip sanki? çıkmamız <gülüyor> gerektiği yani hani çoğu zaman işte bir USB'miz var. E, i̇şte bir takım insanlar kendi e, bir takım önemli verilerini bir USB e, hafıza çubuğunda ya da taşınabilir bir e, sabit diskte <gülüyor> e, taşımayı tercih ediyor ve bir başka yerde kopyasını tutmuyor. <gülüyor> Şimdi e, ilk bilmemiz gereken şey Bunlar işte bu cihazlar bozulabilir, kaybolabilir, çalınabilir ve dolayısıyla bunların bir yedeğinin tutulması gerektiği yönünde. İkincisi ki ne yazık ki bunu bireyler için değil kurumlar için de söylemem lazım. Son aralar çok duyuyorum ve çok üzülüyorum. Son birkaç yılın hacker konusu. Bugünkü program konumuz olmadığı için detayına girmeyeceğim ama kurumlar bilgisayarların, ana bilgisayarlarındaki kurumsal verilerinin yedeğini yine aynı ağa bağlı, bir başka bilgisayara ya da o sunucuya bağlı taşınabilir bir harici diske tutte tutuyorlar. Ama bu diski düzenli ve sürekli A bağlı halde ya da e, İngilizcesiyle, online Türkçesiyle çevrim içi tutuyorlar. Hmm. Bunun şöyle İyi ya işte yani veri değiştikçe oradaki de güncellenmiyor mu? Evet bu böyle bir durum söz konusu. Ama, Ama hacker girince... Hacker hepsini... girince ikisini birden siliyor. Hmm. Virüs girince ikisini birden bozuyor. Hmm. Bir e, işte elektrik problemi olup da her şeyi yakıp kül ettiğinde ikisi birden gidiyor. Ne yaptınlar? E, eğer... Çok sık yedek almak gerek, gerekmiyor ise bu cihazı bir kasada şurada vesairede tutup haftada bir ayda bir takıp bir iki saat yedeğini alıp geri çıkarmak söz konusu olabilir. Bu cihaz dediğin taşınabilir hard disk. Yani. Taşınabilir hard disk en basitiyle. İşte çok yani bir, bir heves ilk önce yapıyor insan onu özellikle makine değiştirirken hani Tabii. mecburen yapıyorsun. Ondan sonra da üşeniyoruz galiba. On, ona geleceğim. Ben kendi adıma konuşayım tabii, tabii. ben üşeniyorum. Ee, üşenmenin karşılığı çözümler var artık hayatımızda bulut bilişiminde ona biraz sonra Aha, geleceğim. Bulut, evet. İkinci yapabileceğimiz şey ise iki tane harici diskimiz olsun. Bu harici disklere sürekli yedek alınsın. Ama belli dönemlerde haftada bir ayda bir yine. İşte bir, birini söküp öbürünü takalım, diğerini yine kasaya kaldırabiliriz. Ya da işte eğer hırsız, fiziksel olarak hırsız girmeyecek bir yerdeyse... ...çekmecede bile dursa sakınca olmayabilir kurumun içinde bir yerden bahsediyorsak. Hmm. Ama hiç olmazsa e, çevrim dışına almak, yani İngilizcesiyle offline hale getirmek son derece önemli. Erişilebilirlikten çıkarmak bir nevi. Kesinlikle. Hmm. Ama az önce söylediğimiz gibi bunlar hani... E, buna çok konsantre olmayan kişilerin belli bir süre sonra üşendiği, unuttuğu ve tam ihtiyacı olduğu anda da fark, yani uzun zamandır yapmadığını fark ettiği şeyler oluyor. Ve dizlerini dövdüğü belki de çoğu zaman ve ne yazık ki buna karşı çözümümüzse bugün için artık söz konusu gittikçe ucuzlasa, ucuzlaşan, basitleşen bir bulut bilişim hayatımızda. Bulut bilişimde birçok çözüm var. İşte çok basit, ücretsiz. ...bir takım ortak dosya paylaşım alanları alıp bir kısmına para vererek yedekleme yazılımları da bununla sağlanması söz konusu. Ve bilgilerimizin bir kopyasını burada saklamak söz konusu. Evet. İkincisi az önce de birazcık bahsettim. İnternet üzerinde yedekleme çözümleri var bulut üzerinde. Hı hı. Bunun en önemli özelliği düzenli ve sürekli olarak sizin bilgilerinizi son halini yedekliyor... Ama ihtiyacınız olduğu anda ekstra bir güvenlik seviyesini geçmeden o bilgiler değiştirilemiyor, sinlemiyor, size gelmiyor. Ya da ihtiyacınız olduğunda size postayla DVD şeklinde ya da yine internet üzerinden istediğiniz dosyaya ulaşma hakkını size veriyor söz konusu şeyler yazın. Çözünür. Pardon bir şey soracağım şimdi. Günümüzde elbette birçok marka kullanılıyor. Gerçi burada da galiba Rütük'ten dolayı marka adı veremiyoruz. Eskisi, eski rahatlığımız yok ama. Ne yazık ki. O yüzden şu, ben de çok kendimi durdurmaya üstünde çalışıyorum. üstünde me meyve işareti olanlar da default geliyor zaten o. Evet. Değil mi? Ama onu devreye sokmayı e, atlamamış olmak lazım herhalde. Tabii. Benim bu, bu konuda... Android ki... sistem kullananlar ne yapıyor? Onlarda da aslında benzer çözümler hem ürünün içinde bir miktar var ama... ...hem de dışarıda birçok hazır çözüm var. Hmm. Onlardan birini alıp koymak gerekiyor. Hmm. Yani bir kere bilgisayarımızla laptop olsun, şey olsun tablet olsun. <gülüyor> Akıllı olsun... Akıllı telefon olsun. Akıllı telefon olsun. Onlarla birlikte gelen yedekleme yazılımlarını devreye bilerek sokmadıkça biz bulut hı hı. yedeklemesini e, öyle bir şeye sahip olup olmamamızın anlamı kalmıyor aslında. Kesinlikle doğru. Devreye sokacağız. Soktuktan sonra otomatikman diyorsun. Yeniliyor öyle mi? Yeniliyor işte yedeklerini alıyor. Doğru şekilde sokarsak. Hı. Aslında burada temel olarak bilmemiz gereken şey teknoloji tamam hayatımızı kolaylaştır ama beraberinde arızalanıyor, alınıyor bozuluyor işte hacker giriyor virüs giriyor şu oluyor hı hı. bu oluyor. Dolayısıyla bir hani peki ben ne yapacağım sorusunu Biliyorsak kendimize, bilmiyorsak yakındaki birine sorup onun cevabını aldıktan sonra rahatlıkla kullanmaya başlamak gerekiyor. Hı hı. Nasıl ki kullanmayı bilmeyen birisi yeni bilgisayar aldığında onun dersini alıyor, hı hı. ya da sağ sola sorup öğrenip kullanıyoruz. Ee, soracağımız sorulardan bir tanesi ben bunun güvenliğini, ben bunun güvenilirliğini nasıl sağlayacağım sorusun cevabını almak. Kime soracağım? Evet. Bilgisayarı kullanmayı bilmediğimizde kime soruyorsak o kişilere Anladım Peki şimdi gene şimdi, ceza muhakemesi Ceza muhakemesi kanununa geri dönelim. dönelim Şimdi şu ana kadar biraz da olayı teknoloji açısıyla Hı. yaklaştık Ama olay bir taraftan da bizim şüpheli durumunda olduğumuz bir şekilde Tabii şey, tabii şey o, o açıdan bakıyoruz Şimdi şüpheli olduğumuz durumda eğer kollu kuvvetleri işte polis jandarma gelip de ee, bizi e, diyelim yakalayıp gözaltına alıyorlarsa ve bunun beraber ya da bize bir şey yapmadılar ama gelip bir tedbir kararı çerçevesinde elektronik e, bilgilerimizin alıp götürüyorlar ise o zaman. Ya da kopya alıyor almaya kalkıyorlar. <gülüyor> Şimdi birinci birinci cümle zaten alıp götürme fiiline sadece talep etmekle. Alıp götürürken bir kopyasını da bana bırak deme hakkına sahibiz. Az önce söylediğimiz ceza muhakemeleri kanunu madde 134 gereği. Şimdi bu kopyasını almanın önemi şu. Yarın öbür gün e, kollu kuvvetlerinin aldığı kopya üzerinde herhangi bir e, bizim aleyhimize bir delil olması durumunda. Ya da bizim lehimize olan bir delilin bulunamaması durumunda bizim kendimizi savunma hakkımız ve şansımız ortaya çıkıyor. Bu e, bilinçli olarak eğer delillerin bozulması ya da hukuki terim olarak delillerin karartılması söz konusu olmasına karşı da bir önlem almak lazım. Ya da yeni yeni deliller icadı olması. Bu da mümkün. Hı. Bunun en basit çözümlerinden bir tanesi belki de bu programın bizim programımızın bu haftaki en kritik noktalarından bir tanesi. Bilgisayarlar da bilgisayar dünyasında mesaj özeti İngilizce'de hash fonksiyon denen bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun özelliği e, alınan bilginin, alınan el konulan bilgisayarın ya da USB hafıza çubuğunun ya da taşınabilir e, sabit diskin büyüklüğü ne olursa olsun. Hash fonksiyonu çalıştırıldığında söz konusu bilginin bir Özetini çıkartıyor bu özet o kadar kısa ve o kadar temsil edici ki kağıdın üzerine yani el koyma tutanağının üzerine elle yazılabilecek kadar kısa genellikle bir satır civarında teknik tekniklete girmeden anlatıyorum rakam ve harften oluşuyor. Bir saniye rica edeceğim Tabii. şimdi bizi genellikle arabada dinliyorlar <gülüyor> işe gider gelirken de Tabii. Ee, çok kişi de sonradan e, bilgi çağının hukuku bloğumuzdaki e, yayın kopyasından dinliyor. Dolayısıyla evet. e, şeye bakıp e, oraya bakıp sakin sakin konuşulanları dinleme o arada... Ee, ...internetten bazı aramalar yapma şansları hı hı. var. Bu hash e, fonksiyonunu... ...şimdi meraklı dinleyenlerimiz... ...daha ayrıntılı öğrenmek isteyebilir. Hemen kodlayalım. Hakkari, Ankara, Samsun. Hakkari. Hak ha. Nereden baksınlar bunun ne olup ne olmadığını? Yine herhangi bir arama motorunda... ...bu kelimen yazdıklarında cevap hı hı. gelecektir. Hash fonksiyonu nedir? Yazdıklarında cevap gelecektir. Hı hı. Ee, peki... Şimdi hash fonksiyonun özelliği şu, biraz hani yine de meraklılarına iki cümle tabii, tabii, burada tabii, şey yapayım, tabii. veriyim müzik arası vermeden önce. Hı hı. Um, hash fonksiyonu çok büyük miktardaki veriyi e, temsil edecek bir satırlık kısa özetine getiriyor. Hash fonksiyonu olsaymış. Bir şekilde evet, zaten İngilizce'de ona message digest yani mesaj özeti deniyor. Özelliği şu siz o bilgisayarın içindeki bir biti bir baytı bile değiştirseniz sonuç olarak yürüyen hash fonksiyonu bütünüyle değişiyor. Peki Murat bu bahsettiğin içerik tümü mü yani? Bil tümü. Makinedeki şeyin tümü. Tümü ama şöyle o, o, onun, ona bakarak bilgilerin bütününü öğrenemiyorsunuz ama değiştirildi mi sorusunun cevabını alabiliyorsunuz. Anladım, anladım. Çünkü ben... Aynı bilgisayarı değiştirilmediği sürece aynı fonksiyona soktuğumda hep aynı sonucu veriyor. Aynen. Ama içine en ufak bir değişiklik yapıldığında nokta virgül değişse, yeni delil eklense, eski delil değiştirilse, sonuç olarak çıkacak hash so fonksiyonunun sonucu komple farklı bir sonuç oluyor. Aynen. Dolayısıyla siz el koyarken e, tutanağın üzerine yazdırdığınız o bir satırlık fonksiyon hem sizdeki kopyada hem kolu kuvvetlerin el koyduğu kopyada geçerli ve aynı. Dolayısıyla yarın öbür gün ne siz ne karşı taraf bu bilgisayarın içinde zaten bu vardı ya da yoktu diye iddia edemiyor. Ama galiba bunu zaten bu konuda eğitimi olan özel elemanlar yapıyor. Tabii ki e, evet. Yani bunu bizim yapmamız beklenmiyor. Zaten el koyanlar biliyor bunu. Ve ona, ona göre tutanak yapıyorlar herhalde. Biz talep eder isek. Çünkü bunun bir süresi var ve onlar genellikle bu süreyi... madde talebe mi bağlamış? Evet, evet ta Aha, madde bakın, talebe o bağlamış. O zaman bu çok önemli. 134'ün 4'ü bunu talebe bağlıyor. Evet. Ee, ve genellikle de tercih etmiyor e, bilişim suçları e, dairesi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün. Çok temel bir nedeni var. El koyduğunuz cihaz başına... E, ...cihazın e, saklama kapasitesinin, hafızasının büyüklüğüne göre... Birkaç dakika ile birkaç saat arasında sürebiliyor bunu hesaplamak her Öyle seferinde. E, Tabii o binlerce byte bilgi nasıl o, o kadar okunacak Tabii. sonra bu hesap yapılacak matematiksel olarak. Hmm. Dolayısıyla da tercih etmiyorlar dolayısıyla biraz katakulliye gelme riskiyle karşı karşıya olabiliyoruz. Bunu talep etme, etmediğimiz sürece de her zaman işte yok delil karartıldı aslında bu vardı yoktu tartışması sonuçsuz devam edebilecek hale geliyor. Müzik Bunu o kadar bence önemli bir konuydu ki ve bence yine de e, çok ben anladığıma göre sevgili dinleyenler de anlamıştır. Teşekkür Stop. ediyoruz Murat sana. Ödül olarak da <gülüyor> My Heart Belongs to Daddy geliyor sevgili kızından. Çok teşekkürler. While tearing up a game of golf I may make a play for the caddy But when I do, I don't follow through Cause my heart belongs to daddy If I invite a boy some night To dine on my fine Finn and Hattie I just stood away, he's asking for more But my heart belongs to daddy My heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. My heart belongs to Daddy, da da da da da da da da. da. So I want to want you, Daddy. Though I know you're perfectly swell, that my heart. Lisa Ektal'dan dinledik. My heart belongs to <gülüyor> the <today>. Teşekkür ederim. <gülüyor> 90, <gülüyor> sevgili kızıma. 94.9 Açık Radyoda sevgili dinleyenler. Bilgi Çağın'ın hukuku programında. Dijital verilerimize nasıl sahip çıkalım ki gerek gözaltı ve tutuklama gibi haller başa geldiğinde gerek hırsız girdiğinde diyelim evet. Hiçbir olmasa bile sağlıklı korunmamız için e, neler yapmalıyız? Bilgi güvenliği uzmanı Murat dostlar arkadaşım onu anlatıyor. Teşekkür ediyorum. Bulut bilişim derken e, geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz ay özellikle Temmuz ayı e, tüm dünyada e, Amerika'nın e, güvenlik ajansı NSA, National Security Agency'nin nasıl... E, ...tüm dünyanın verilerini bir köşede toplayıp dinlediğine ilişkin inanılmaz haberlerle çalkandı biliyorsunuz. Evet. Buranın en önemli paydaşlarından bir tanesi de önemli bulut bilişim hizmet sağlayıcılarıydı. Özellikle ücretsiz verilen bulut bilişim hizmetlerinin aslında bir kopyasının ABD hükümetine ulaştığını öğrendik. Hı hı. Dolayısıyla eminim bir takım dinleyicilerimiz de tamam Bulut'tan Bulut'u öneriyorsun ama ben bilgilerimi hmm, Bulut'ta hmm, da hmm. kim tarafından görülüyorum merak ediyorum. Ya da daha doğrusu başkalarının görmesini istemiyorum. Benim ticari sırlarım evet, e, da bu işin içinde hmm. tamam e, hırsız girmesin işte bozulmasın ama bir taraftan da bulut da o kadar tekin değil diye düşünenler eminim vardır. Ki ve, yalan değil yani. Ve haklılardır. Tabii. Şimdi e, buna karşı ne yapılabilir deyince aslında... Ne yazık ki böyle e, radyoda basit basit herkesin kolaylıkla anlatabileceğim e, sınırların biraz dışına çıkıyoruz. E, o yüzden ancak ana başlıkları vereceğim kalan sürede. Hani ihtiyacı olan, merak eden o başlıklar Programın üzerinden devam edebilir. Programın yollarsın. Birkaç bir şey de oraya hmm. yazmak isterim. Ama burada en önemli konulardan bir tanesi şu. Bulut bilişim kullanıyoruz. Bulut bilişimin en önemli özelliklerinden bir tanesi oraya koyduğumuz bilgiler... ...teorik olarak hiçbir zaman silinmiyor. Oysa ister ticari olarak... ...ister e, regülasyon ya da hukuki olarak... ...zaman zaman bazı verileri silmemiz gerekiyor. Bulut bilişimde... ...hiçbir zaman silinmeyen bir ortamda... ...bu bilgileri nasıl sileceğiz? ...gibi bir soru aslında. Genellikle sorulan bir sorudur. Buna karşı olan cevap da şudur. E, bulut bilişimdeki verilerin... ...silinmediği ya da... hani ...bir yere aktarılan verilerin kolay kolay silinmediği... ...her zaman bir köşede bir kopyasının kalma ihtimali... Doğrudur Buna karşı yapılacak çözüm Bilgileri bulut bilişime koyarken Her zaman bir anahtarla şifreleyerek koymak Nasıl Okuma, olacak? Okumamız o? gerektiği zamanda e, Şifreli halini alıp Anahtarı kullanarak o bilgiyi açıp Ondan sonra onu kullanıyor olmamız Peki o ücretsiz hani arama motorunun kullandırdığı Drive Hı -hı. dediğimiz en pratik olan o Evet ki orada mesela çok alıştığımız ofis programlarının da bir kopyası e, var, basitleştirilmiş versiyonları var. Artık herkes onu kullanıyor. Doğru ama ne yazık ki burada işe yaramıyor. Orada, yani eğer şifreliyorsak orada şifreleme mümkün mü? Değil. Eğer şifreliyorsak oradaki ofis programlarını kullanamayız. E nasıl olacak peki? Bu ancak ve ancak işte... Paralı bulutlarda. Paralı bulutlarda ya da yine ücretsiz ama içine ne istersek koyabileceğimiz bulutlar da var. Şimdi reklam olamayacağı için ismini veremiyorum Blog ama... Blog'a koyalım. Blog'a koyalım. Bilgiçahınınukuku.blogspot.com Oraya koyalım. E, oralara kaydederken bilgileri bir anahtarla kaydedip şey yapmak, koymak gerekiyor. Hmm. Daha sonra o bulutu artık kullanmayacağımız zaman ister hmm. ücretli bulut olsun ister ücretsiz bulut olsun hmm. Hmm. yapmamız gereken tek şey elimizdeki anahtarı silmek. Çünkü anahtarı silince verinin şifreli orijinali silinmiyor olsa bile kimse o veriye ulaşamayacağı için aslında veriyi kaybetmiş oluyoruz. Aman pek yakındır yani bu gibi durumlar için bir maymuncuk icat eder birisi. <gülüyor> Gene isteyen girer yani. E, evet o, o, işte, o da ha, neyle şifreliyoruz? Para, Paranoyanın sonu yok mu? yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> hakikaten o biraz sonsuza geliyoruz. <gülüyor> Değil mi? Doğru. Ama hani... İşte bu zaten tümüyle korumamız gereken bilginin önemiyle ilgili. Eğer hani kişisel başkalarıyla paylaşmak istemediğimiz anılarımız gibi bir şeyden bahsediyorsak hmm. bu yöntem geçerli. Eğer burada çok pahalı bir takım ticari sırlar ya da devlet sırlarından bahsediyorsak o zaman zaten sıradan şifreleme ürünleri yerine... ...bu iş için özel olarak tasarlanmış ücretli hatta pahalı yani sadece pahalı olması özelliği değil ama hani özel ürünler kullanıyor olmak giricecektir. Hmm. Yani arada bir hani gidin bakın Feşmekan kurumun sitesine mesaj attık, değiştirdik gibi geliyor ya biz ikide bir. Evet. Sosyal medyada hacking haberleri. Evet. O kadar kolay olmayacak o zaman. En azından bilgiler için. Yani bizim hmm. bilgilerimizi bir Bizimkiler başkası... Bizimkiler için demiyorum. Özellikle kamu kurumlarının web doğru, siteleri doğru, için Doğru, Doğru, doğru. Bu yöntemin bir şeyini, özelliğini daha söylemek istiyorum. Hatırlarsanız bir kullanılış şeklini tersiyle kullanıldı geçmişte. Çok da ilgi çekmişti. Ee, Wikileaks. Evet. Ee, bir takım tehditlere karşı elindeki önemli bilgileri şifreleyip... İnternete koymuştu. Bir sürü insan da bu şifreli... ...içini açamadığı... ...çünkü anahtarı bilmediği halini kopyalamıştı kendisine. Hmm. Orada Wikileaks'in söylediği şuydu... ...herhangi bir şekilde bizim başımıza bir şey gelirse... ...biz sadece kısacık bir anahtarı sizinle paylaşacağız. Çünkü e, megabaytlarca, gigabaytlarca bilgiyi... ...bir yerden bir yere paylaşmak kolay diye engellenebilir, tespit edilebilir. Ama bilginin şifreli halini önceden paylaşmıştı Wikileaks... ...bir sıkıntı olması halinde sadece anahtarı diyelim 1-2-3-4-5'i paylaşacak... ...herkese 1-2-3-4-5'i girince o bütün o bilgileri ulaşabilir hale gelecekti. Hmm. Dropler'dan yani dosya paylaşım, ücretsiz dosya paylaşım sitesinden paylaşmışlardı... ...hik zamanlar yanlış hatırlamıyorsam ama or oraya da erişim engellenmişti zaten. Evet ama Türkiye'den. bu erişim engellenene kadar da hani bir sürü kişi dünyada kopyalamıştı bu bilgileri. Dünyada kopyaladılar evet... Evet. Sonuna mı geldik yoksa? Sonuna geldik ne yazık ki saatimizi ha. toparladık bitirdik. Peki o zaman sevgili açık radyo dinleyenlerine tekrar edelim. Ceza muhakemeleri kanunu madde 134'ü ve ondan kaynaklanabilecek olası sorunları tartıştık bugün. Ee, daha doğrusu tartışmadık da ee, sevgili Murat Loster önlemleri anlattı. O kanun söz konusu olmasa bile... Normal bir kullanıcı olarak zaten dikkat etmemiz gereken hususlardı. Ee, yayın kopyamızı ve burada ko marka adı vermeden konuştuğumuz için konuşamadıklarımızı programın bloğuna yükleyeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Herkese Şimdi iyi haftalar. İyi haftalar.